بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الرحيمين آمين جتن هفتك درس مزا لا إله إلا اللها anlamı nedir? Ne anlama geliyor? Allahutaala bizden neye inanmamız gerektiğini, neyi reddetmemiz gerektiğini eee emre yani emirlerini öğrenmeye çalışarak ve la ilahe illallah'ı tanımaya, cenan olarak tanımaya çalıştır. Bugünkü dersimizde inşallah la ilahe illallah'ın şartlarını işlemeye çalışacağız. Tabii Aklıma şöyle bir soru gelir. Lâ ilâhe illallah'ın da şartları var mıdır? Nereden çıktı? Şu ana kadar böyle bir şey işitmemiştik. Evet, işitilmemiş olabilir. Uzun süredir lâ ilâhe illallah anlatılmadığı için insanlar cahil kalmış olabilirler ve bunun sebebiyle de birçok şirk, birçok muhalefete, birçok yanlışlara da düşmüş olabilirler. Bu o kelimenin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 Çünkü camiler Davutların kontrolü altında olduğu için dolayısıyla camilerde la ilahe illallah anlatılmaz. Şartları anlatılmaz, bozan unsurlar anlatılmaz. Televizyonlarda dinlemeye çalışsa takriben hiçbir kanalda la ilahe illallah ne anlama geliyor, şartları nedir, bozan unsurlar nedir anlatılmaz çünkü Davutların hesabına gelmiyor bu. Onlarla çelişiyor.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 Kesinlikle bu kelimenin anlaşılmaması için, açıklanmaması için, yayılmaması için, öğrenilmemesi için bütün imkanların ne yapıyorlar? Seferber ediyorlar. Ve bunun için çok büyük imkanlar sunuyorlar. Yani harcamalarda bulunuyorlar. Bütün çocukları mesela okullarda yetiştirirken 8 seneyi mecburi yaptılar. Şimdi anaokulu, 1 senelik anaokulunu da mecburi yaptılar, 9 sene oldu.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 Gece gündüz televizyonları, Bunlar için yapmış oldukları masraflar, Bunların tiyatroları, sinemaları, Basın yayın, gazeteleri, kitapları, Yani Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi, Estaizu Billah, اِنَّ <gülüyor> الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Küfür ehli diyor, Mallarını diyor, Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar. fa sayinfikunaha onu infak edecekler Allah'ın yolundan ala koymak için engellemek için himma takunu aleyhim hasraten sonra yuglabun onlar için bir pişmanlık olacak hasret olacak eyvah keşke harcama saydık keşke yapmasaydık pişman olacakları gün gelecektir ve mağlup da olacaklardır Allah'ın izniyle o infak ettikleri mallar heder olacak boşa çıkacaktır La ilahe illallah hakim olacaktır. Wallahu mutimmu nurihi ve lo kerihel kafiru. Allah-u Teala nurunu kafirler istemese de, başka bir ayette müşrikler istemese de Allah-u Teala nurunu tamamlayacaktır. Dolayısıyla onlar imkanlarını seferber edecekler, paralarını harcayacaklar. Ama Müslüman muvahidler de gece gündüz demeden Allah'ın dinine sahip çıkıp anlatmak zorundalar, anlatacaklar. O zaman inşallah Allah'ın nuru ona olacak, hakim olacak. Bunların yapmış oldukları o harcamalar, o büyük çalışmalar hepsi heder olacaktır. Düşünün bu eee Müslüm'de geçen hadiste hani kral kralın sihirbazı var ve sihirbaz küçük bir çocuğu yetiştirmeye çalışıyor. Bu çok ibretlik bir kıssa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 ve o alimin ona sunduğu dine ne yapıyor giriyor. Ve daha sonra tabii hafiften de bir tereddüt var içerisinde. Allah Teala o tereddüdünü gidermesi gidermesi için ona bazı eee ayetler sunuyor. Yolda giderken işte büyük bir hayvanın milletin yolunu kestiği bir da bir da yolunda milletin yolunu kestiği ve insanlara eziyet vermekte olan bir hayvan hayvanı görünce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 oku, fırlatırsan o zaman öldürebilirsin diyor. Hayatını bile sırf Allah'ın dini daha çok yayılsın diye onunla kapatıyor ve gerçekten de kral böyle yapınca halk bölük bölük grup grup Allah'ın dinine girmeye başlıyorlar. Ve onun neticesinde ateşe atılıyorlar. Şehit edilmeye başlanıyor o Ashab-ı Uhdud kıssası. Evet, demek ki bu küfür ehli sürekli imkanlarını seferber edecekler Allah'ın dinini engellemek için.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 ayetlerde ve hadislerde geçiyor. Biz bir ayeti güzelce öğrenmek istiyorsak o ayeti açıklayan ayetlere de bakmamız lazım. Ya da onu açıklayan sünnete bakmamız gerekiyor. Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu ayetleri nasıl anlamıştır? Hayatına nasıl tatbik etmiştir? Sahabe-i Kiram Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in terbiyesinde yetişen o sahabe-i kiram hayatlarına nasıl aktarmışlar? Nasıl yaşamışlar?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 Hayatlarında ne gibi değişikliklerse de diet vermiş. Bunları öğrendikten sonra biz de ne yapacağız? O zaman gerçekten la ilahe illallah'ın anlamını öğreneceğiz ve biz de onlar gibi yaşayacağız ki Allah Teala bizden bu dini kabul etsin ve bizi cennetlik eylesin, Müslümanlardan eylesin. Dolayısıyla bu sunulacak olan, gelecek olan deliller Kur'an'dan ve sünnetten gelen delillerdir. Evet, şartlarından birincisi Lâ ilâhe illallah diyen bir insanın Müslüman olabilmesi için bu sözün ona fayda verebilmesi için birinci şartı nutku ve ikrar. Bunu nutk etmesi yani söylemesi ve ikrar etmesi gerekiyor. İmkanı olup da yani tat olmayan, dilsiz olmayan bir kişi imkanı ol, ol, olup da lâ ilâhe illallah demiyorsa o kişiden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 Hazreti Resulullah'a müdafaa ediyordu ve onun uğruna da eziyetler çekiyordu. Çokça eziyetlere de katlanmıştı. 3 sene ambargoya o da maruz kalmıştı. Müşrikler ona aşırı bir şekilde baskı yapıyorlardı. Şu yenni durdur, şu yenni sustur. Şu yenne söyle de artık bizi ayıplamasın, dinimizi ayıplamasın, ilahalarımıza dil uzatmasın diye. Ona da baskı yapıyorlardı. Ebu Talib'in bir durumu da Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu daveti eee belki kalben hak olduğunu görmüştü, bilmişti fakat amelen teslim olmamıştı. Ve dil ile de bunu ikrar etmiyordu. Hazreti Resulullah efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanılmıyordu. Sen yalan söylüyorsun, sen batıl bir şey getiriyorsun demiyordu. Ama Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu İslam'a davet ettiği zamanda La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek, ben de Müslümanlardanım diyerekten Müslümanların safına katılmamıştı. Ve böyle yaşamıştı. Resulullah efendimizi yalanlamadan hatta bilakis destekleyerek yaşamıştı. En son ölüm döşeğine yattığı zaman artık ölümle yüz yüze burun buruna geldiği vakit Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu son anda belki bu son anda Ona İslam'ı arz edersem, La İlahe İllallah'ı arz edersem belki kabul eder ve böylece kurtulur diye Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çokça ümit de ediyordu, istiyordu yani amcasının hidayet bulmasını, Müslüman olmasını çokça temenni ediyordu. Ve onun için de üzülüyordu çünkü kendisi de çok sıkıntılara katlanmıştı. Hazreti Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara iyiliği çokça olmuştu. Keşke bu da Müslüman olsa, keşke o da Müslümanların safına katılsa, keşke o da Müslümanlar gibi La İlahe İllallah demiş olsaydı. Zaten bunun çilesini çekiyordu. Bunu temenni ediyordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına çıkıp gidiyor. Tabi ölüm döşeğindeyken bir bakıyor Ebu Talib'in yanında Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebu Umeyye var. Müşriklerin iki ileri geleni.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 Ebu Talib tabii etrafındaki o 2 müşriğe bakıyor, bir Ebu Cehil'e bakıyor, bir Abdullah bin Ebi Ümeyye'ye bakıyor. Hemen tabii onlar atılıyorlar. Sakın sakın Ebu Talib diyorlar, sakın bu kelimeyi söylemeyesin. Sen atanın dininden mi döneceksin yoksa? Bu adamın dinine mi tabii olacaksın? Hayatını sen yani bizim atalarımızın dininde geçirmişsin. Son anda dinini mi değiştireceksin diye orada ona ne yaptılar? ve daha hâlâde bulundular. Öbür taraftan Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ne yapıyor? İslam'a davet ediyor. Amcacığım diyor, "Lâ ilâhe illallah" söyle diyor. Söyle ki sana kıyamet gününde şahitlikte bulunayım. Fakat Ebu Talib yine Resulullah Efendimize bakıyor Aleyhisselam. Bir onlara bakıyor ve en son "Ben atalarımın dinindeyim." diyor ve canını böyle teslim ediyor. Ölüyor. Maalesef o kelimeyi söylemiyor. Tabii böyle olunca Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için bayağı üzülüyor. Keşke söyleseydi de bir ki Allah'ın yanında bu onun için bir mazeret olurdu. Peki Allah'ın affına ulaşırdı fakat söylemediği için, bu kelimeyi ikrar etmediği için artık bu insan müşrik olarak ahirete göç etmiştir. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayetlere göre diyor ki: "Men edilmediği müddetçe amcam için istiğfarda bulunacağım." Onun için yani başlanma dileceğim. Amcası için bayağı üzülüyor. Keşke iyi davranmış olsaydı, bu kadar faydası dokunan, bu kadar iyiliği dokunan, bu kadar çile çeken keşke bu kelimeleri söyleseydi. Fakat Allah Teala ayet indiriyor. Estaeuzu billahi ve ma kana lin-nabiyyi ve'l-lezina amenu an yastaghfiru lil-mushrikin. Ve لو kanu uli qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabu'l-cehhim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 sen sevdiklerini hidayete erdiremesin, fakat Allah-u Teala dilediklerini hidayete erdirir. Allah-u Teala dilediklerini hidayete erdirir, ayetini indiriyor. Bu da gösteriyor ki, bu aslında çok ibretlik bir olay ve çokça ders almamız gereken bir mesele. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir şahsiyet, böyle yüce bir şahsiyet,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 Sana düşen apaçık tebliğ etmen, etmektir. Ve ma aleyke illel belâh birçok ayetlerde buyurduğu gibi sana düşen sadece tebliğ etmektir. Anlatmaktır. Sen onların üzerine zorbacı değilsin diyor. Zorbacı olan zorlayan değilsin. Sadece uyaransın, müjdeleyensin, bildirensin, mesajı aktaransın. Dolayısıyla hidayeti veren kimdir? Allah-u Teala'dır.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 Münafıkların kalbi de hastalıklarla doludur. Ve bu bazen nifak küfür boyutuna ulaşır. Buna itikadi eee küfür denir. İtikadi nifak denir. Küfür boyutunalaştığı zaman bazen de ameli boyutta kalır, itikadi boyuta ulaşmaz. Ameli boyutta kalır mesela, söylediği zaman yalan söyleye, söz verdiği zaman yerine getirmeyen, emanete ihanet eden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 el nutqu ve'l iqrar imkanı olup da yani dediğim gibi tat olmayan dilsiz olmayan bir kişi bu kelimeyi la ilahe illallah söylemek zorundadır müslüman olabilmesi için imkanı olup da herhangi bir ikrah altında olmaksızın baskı altında olmaksızın imkanı olup da bu kelimeyi söylemeyen bir insan olursa biz buna zahiren müslüman diyemeyiz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 uzun olduğu için inşallah bunu gelecek dersimizde işleyeceğiz. Ben eee bundan sonra öbür dersimiz